Komşuluk ilişkileri toplumun temel yapı taşlarındandır. Fakat yeni nesil yerleşim birimlerinde komşuluk ilişkileri her zaman pozitif değildir. Özellikle gürültü konusu, komşular arası sorunların başında gelir. Dairelerin ses geçirme özelliğini ortadan kaldırarak bu durumu çözmek ise katlar arası ses yalıtımı ile mümkündür. Alt, üst ve yan dairelerden gelen sesleri engellemek ve aynı şekilde bulunulan, dairedeki sesler ile komşuları rahatsız etmemek için uygulanan çeşitli ses yalıtım yöntemleri mevcuttur. Katlar arası ses yalıtımının en etkili yöntemi zemine uygulanan işlemlerdir. Yeni yapılan binalarda darbe ve titreşim emici şilteler kullanılırken, eski binalarda parke altına yerleştirilen yalıtım malzemeleri ile ses yalıtımı sağlanır. Bir dairenin zeminine uygulanan ses yalıtımı, alt kata giden sesleri keser, yürüme, darbe, nesne düşmesi, müzik, televizyon, çamaşır makinesi ve eşya hareketlerinden, kaynaklanan sesleri önleyerek konfor sağlar. Katlar arası ses yalıtımında zemine uygulanan yalıtım tavana uygulanan yalıtım ile desteklenir. Tavan yalıtımı tek başına tam verimli olmadığı için ancak zemin yalıtımı ile birlikte etkilidir. Tavan yalıtımı darbelerden doğan sesleri kesemez, ancak konuşma, televizyon, müzik gibi seslerin yalıtılmasına yardımcı olur. Bu bağlamda tavana uygulanan ses yalıtımı işleminde titreşim alıcı ekipman, dolgu malzemesi, alçıpan ile birlikte bariyer ve plaka gibi yalıtım malzemeleri kullanılır. Binalarda genellikle, katlar arası ses yalıtımı işlemleri ile birlikte, aynı katta bulunan daireler arasında da ses yalıtımı uygulanır, aynı kattaki bitişik daireler ortak duvarlarında çift duvar sistemi uygulanır, İki duvar arasına yalıtım malzemesi yerleştirilir. Bu üç işlem ile mevcut daire, diğer kat ve dairelerden gelen seslere karşı tamamen izole edilebilir.